Alo. Hayırlı akşamlar. Zühre Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Ee, öncelikle böyle bir program yaptığınız için size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Ee, hocama e, şu soruyu sormak istiyorum. Buyurun. 11 yıl önce e, eşimin beni aldatması sonucu ayrıldım. Hmm. E, çocuklarımı, babalarını görmesi için çok uğraştım. Ama çocuklarım bunu kabul etmiyor. Allah katında günah girmiş olur muyum? Buyurun hocam. Çocuklar babasını görmek istemiyor. Şimdi anneleri çocuklarına gerekli telkinde bulunuyor babalarıyla görüşmeleri için. Ama çocuklar annelerinin bu tavsiyesine uymuyorlarsa sorumluluk çocuklara aittir. Artı hanımefendi kendi üzerine düşen görevi yapıyor. İnsani vazifesini yerine getiriyor. Evlatların babanızla görüşün diye onlara ikazda uyarıda bulunuyor. Ama buna rağmen çocuklar onu dinlemiyorlarsa kendisinin artık yapabileceği bir şey kalmadığından ötürü sorumlu sayılmaz, sorumlu değildir. Sorumlu olan bu durumda çocuklardır. Çünkü çocuklar ayrılmış olsalar bile anne babalarını görmek, onları ziyaret etmek, silay rahim bağını koparmamak, ...yükümlüdürler. Evet. Hanımefendinin rahatsız olduğu durum... ...şu galiba hocam. Hani Biz ayrıldığımızdan dolayı... ...bu çocuklar babalarını görmek istemiyorlar. Hayır. Şimdi kocası kendisini aldattığı için... ...elbette ki ayrılma hakkı vardır. Hı hı. Ee, kendi hakkını kullanmıştır. Kişi kendi hakkını kullandığı için... ...çocuklar da bundan ötürü babalarına... E, ...küskün, dargın olmuşlar... ...ve onu ziyaret etmiyorlarsa... Hanımefendinin bunda bir sorumluluğu yok, vebali yok. Evet. Çünkü kendi hakkını kullanmıştır, ayrılma hakkını kullanmıştır. E, Gerekçesiz de değil ayrılması. Eşi kendisine saygısızlık yapmış, e, onu aldatmış, eşine saygısızlık yaptığı gibi kendisi de Allah'a karşı e, vebal altına girmiş. Hı hı. E, öylesi bir adamdan ayrılmışsa bu gayet tabii bir durumdur. Normal olarak hakkını kullanmıştır. Evet. Kendisinin bunda bir sorumluluğu söz konusu değildir.